60. Üçüncü cilt 86. mektup. Bu mektup Derviş Habib Hadim için yazılmıştır. Harikaların, kerametlerin çok veya az olmasının sebebi bildirilmektedir. Mübahların fodülüne yani fazlasına dalmak kerametin azalmasına sebep olur. Hele şüphelilere ulaşır ve Allah korusun oradan da haramlara yaklaşırsa, keramet ve harikalar yok olur. Mübahlar az işlendikçe ve zaruret miktarı olunca, keramet ve harikaların hasıl olması artar. Harikaların görünmesi, peygamberlikte lazımdır. Evliyalıkta şart değildir. Çünkü peygamberliği herkese bildirmek lazımdır. Evliyalığı bildirmek vacip değildir. Hatta, evliyalığı Örtmek, gizlemek iyidir. Çünkü peygamberlik insanları Allahü Teala'ya çağırmaktır. Evliyalık ise Allahü Teala'ya yaklaşmaktır. İnsanları çağırmak için ortaya çıkmak lazım olduğunu herkes bilir. Yaklaşmak ise gizli olur. Bir velide de çok keramet görülmesi, onun az kerameti görülen velilerden daha üstün olduğunu göstermez. Hiç kerameti görülmeyen beli, harikalar gösteren evliyadan daha yüksek olabilir. Evliyanın büyüklerinden, avarif kitabının sahibi, şihabüddin i Sühre verdiği, rahmetullahi teâlâ aleyh hazretleri, bunu uzun yazmıştır. Peygamberlerin harikalar göstermeleri şart olduğu halde, az veya çok göstermeleri daha üstün olup olmamalarını bildirmeyince evliyalıkta şart olmadığı halde daha üstün olmayı nasıl bildirir öyle sanıyorum ki peygamberlerin salavatü ve teslimat riyazetler ve mücahadeler yapmaları ve mübahları bile çok az kullanmaları harikalar göstermek içindi çünkü harikalar göstermeleri vaciptir ve peygamberlikte şarttır. Yoksa Allahü Teala'ya yakın derecelere yükselmek için değildi. Çünkü peygamberler Aleyhümüsselavatu ve Tahiyyat, içtiba yoluna seçilmiş, sevilmiş önderlerdir. Allahü Teala onları muhabbet çengeline takarak kendisine çekmiştir. Yorulmadan yakınlık derecelerine ulaştırılırlar. Allahü Teala'ya yakınlık derecelerine ulaşmak için riyazetler, mücahadeler çekmek, uğraşmak, inabet, iradet yolunda olur. Bu yol talipler yoludur. Peygamberlerin götürüldüğü içtiba yolu ise muratlar yoludur. Birinci yolda sıkıntı çekerek yürürler. Muratları nazlı nazlı okşayarak götürürler. Hiç sıkıntı çektirmeden yakınlık derecelerine ulaştırırlar. İnabet ve iradet yolunda riyazetlere ve mücahedelere katlanmak lazımdır. İçtiba yolunda bunlar şart değildir. Bununla beraber faideli olurlar. Bir kimseyi okşayarak hizmetinde bulunarak götürürlerken bu da çabalayıp götürülmesini kolaylaştırırsa daha çabuk ulaşır ve daha yükseklere gider. Kendi de uğraşmazsa, ilerlemesi böyle kolay ve çabuk olmaz. Evet, allah Teala dilediğini öyle çeker, öyle yükseltir ki, hepsinden çabuk götürür. Sözün kısası, içtiba yolunda uğraşmak, sıkıntılar çekmek, ulaşmak için şart olmadığı gibi. Çabuk, ve daha yükseklere kavuşmak için de şart değildir fakat bazen bunların faydeleri olur riyazet ve mücahede demek mübahları zaruret miktarı kullanmak nefsin aşırı isteklerini yapmamak demek olup bunlar içtiba yolunda olanlara başka faydeler sağlar cihat-ı ekber ve kalbin dünya pisliklerinden temizlenmesi bu faydelerdendir İnsanın muhtaç olduğu şeyleri zaruret miktarı kullanmak ve bunları elde etmek için çalışmak dünyaya gönül bağlamak olmaz. Fudul yani ihtiyaçtan fazla ve faydasız şeyler dünyadır. Bunların da Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak elde edilmeleri ve sarf edilmeleri dünya olmaz. Riyazet çekmenin ve mübahları zaruret miktarı kullanmanın büyük bir faydası da kıyamet günü hesabın kısa ve kolay olmasıdır. Ahiretteki derecelerin yükselmesine de sebep olur. Dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse ahirette o kadar çok rahatlık olacaktır. Peygamberler ve teslimat, bu bakımdan da Riyazat ve mücâhedât çekmişlerdir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Riyazet çekmek ve mübahları zaruret olduğu kadar kazanıp kullanmak, içtiba yolunda şart olmamakla beraber, bunlar iyi ve fâideli şeylerdir. Fâidelerinin çokluğu düşünülünce, zaruri ve lazım da diyebiliriz. Ya Rabbi, bizlere acı, işlerimizin doğru ve faydalı olmasını nasip eyle doğru yolda olanlara selam olsun